Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Programın dördüncü yılını e, doldurmuştuk. Beşinci yılın içerisinde devam ediyoruz. Arada bunu hatırlatmak iyi oluyor. E, telefon hattımızda bugün değişiklik olarak ben yokum. Yağmur Yıldırım var. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhaba Yağmur, nasılsın? İyiyim, karşıdan ben bu defa sesleniyorum. Evet, Anadolu. değiştirdik. Anadolu nasıl? İyi, havalar bir ısınır gibi oldu, geri soğudu, Güzel. bekliyoruz. Güzel, ee, böyle de bir pratiklik e, geliştirdik bugün stüdyoda buluşamayınca Yağmur'la beraber. Ee, konuşacağımız çeşitli şeyler var. Ee, mimarlık programı bu biliyorsunuz, Açık Radyo'daki. E, Türkiye'nin tek mimarlık radyo programı da diyebiliriz. Ee, i̇stersen şeyden başlayalım, 2020 hızla yaklaşıyor ee, her ne kadar... Ortalık bayağı bir kaynıyor olsa da hani o günleri inşallah görmek nasip olur diyelim. Ee, Expo geliyor Dubai Exposu geliyor denilebilir çünkü haberleri çıkmaya başladı sağda solda. Ee, mimarlık dünyası Expo'nun haberleriyle e, şenlenmeye başladı. Ee, daha önümüzde halbuki Venedik Mimarlık yeneli var 2016 e, yılı içerisinde. 2027 pek bir şey kalmadı. Çok render göreceğiz çok proje göreceğiz gibi görünüyor. Ee, i̇stersen ben e, vereyim e, Bu Expo ile ilgili haberlerden bir tanesiyle Yağmur e... Tamam ben de arkadan hikayeyi toplarım Bir önceki Expo ile ilgili de Ben yazmıştım birkaç ay önce Zira Evet süper O, o bağlantıyı kurarız e, Şimdi şöyle haberler e, gelmeye başladı Tabi bu e, Dünya Exposu e, Sıkı bir mimarlık arenasına e, Dönüşüyor Ülkeler arası ...bir rekabet zemini oluyor tabii ki. Hani ne kadar artık ülkeler, daha çok şirketler ve bir kısım böyle bir pazarlama stratejisinin aracı... ...çok eskiden beri, yani yüzyılı aştı herhalde yaşı. Tabii aşağıda da bayağı oldu. Mimarlıkla parlayan, mimarlıkla parlatılan, mimarlık üstünden pazarlanan, görünür kılınan bir temaşa bu. Expo aslında bir önceki Milano'daydı. Sen o bağlantıyı kuracaksın zaten birazdan. 2020 yılındaki de Dubai'de olacak. Dubai'deki Expo'da da yine dünyada yıldız mimarlar olarak adlandırılan büyük ofislerin projeleri olacak. Bunların haberleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Mesela Big Berk İnglesin ofisi, Foster and Partners ve Grimshaw mimarlık. Ana pavilyonlar olarak e, tasarladıkları projeleri paylaştılar yakın zamanda. E, aynı zamanda da Şeyh Ahmet bin Said el Maktum'un da e, bu pavilyonlara dair bir yorumu var. E, görsellerine ulaşabilirsiniz. Biz de bloktan büyük ihtimalle paylaşırız diye umuyorum. Kendime böyle bir not düşeyim. E, Big'in yaptığı e, pavilyonun adı e, Opportunity Pavilion. E, i̇mkanlar ya da fırsatlar mı e, diyebiliriz buna? Tam da uygun yalnız. Yetis Mor daha iyidir. Evet daha fazlası evet. böyle. Hı hı, ve Founding Translation dedikleri de böyle kitap bölümleri vardır onların hı böyle. Hı. İnanılmaz iyi onla Onunla da örtüşmüş. Big fırsatların peşinde koşan bir pavilyonu tasarlıyor. Foster Partners, Foster ve Ortakları Ofisi. Mobilite üstüne bir pavilyon yapmış. Yani adı Mobility Pavilion. Sonra Sonra de... ufak bir parantez de açmakta fayda var bu Açalım. arada. Birleşik Arap Emirlikleri pavyonunu tasarlamıştık. Bir Hı -hı. önceki ekspoda da bu bağlantı Hı -hı. önceden oluşmuş. Hı -hı. Onda da çöl ekosistemini canlandıran farklı malzemeden devasa bir yapı yapmışlardı. Evet, e, Grimshaw e, mimarlıkta e, sustainability, sürdürülebilirlik pavyonunu e, inşa ediyor. E, Şeyh Maktum da bu üç ana pavilyonun e, dünya çevresinde, bu küresel e, ölçekte diyelim, bağlantıların arttırılması ve bu üç ana tema çevresinde e, toparlanmasını önemsediğini e, söylemiş. E, bunlar büyük ihtimalle, yani bu pavilyonlar e, bütün expo alanının, master planının öncelikli yapıları olacaklar. E, kent pavilyonlarından farklı olarak. E, aynı zamanda paylaşılan... Görselleştirmelerde de e, arka planda e, ben çılgınlık diyeyim de belki bazı bazıda <gülüyor> çok insana normal gelebilir. E, çılgın yapılar vardı Yağmur. E, ben giderek muhafazakarlaştığımı düşünüyorum bu anlamda. E, yaştan e, ileri gelse gerek. E, enteresan bir tabii durum var. E, yani bir yandan şimdi önümüzde e, Venedik Mimarlık eneli var. Venedik Mimarlık BNN'nin temasını konuşuyoruz hatta esprisini de yapıyoruz. Aravena bir burada bizim konuğumuz olmadığı kaldı onu programa yancı olarak alalım <gülüyor> diye. Ee, yakın zamanda e, Şilili e, genç bir mimarlık ekibinin e, bu şeydi Arademento mimarlık sayısı içerisinde Esra Kahveci'nin dosyasını hazırladığı genç olmak e, sayısının içinde e, aslında Şilili bir e, mimarlık kolektifinin e, Aravena eleştirisi de e, vardı. Grupo Toma. Ee, tam hatırlamıyorum şimdi ya. E, genç çocuklar. Kısa bir adı vardı. Grupo Toma. Giren benim bu arada. Ufak bir not. Öyle mi? Toma Toma değil mi işte? Ha, Grupo Toma evet, diyorsun sen. Evet. Ha, tamam. <gülüyor> evet, evet, evet. Editör Esra Kahveci de zaman hani bir yandan Toma bizde de bu anlama geliyor diye onlar da epey gülmüşlerdi. Evet, evet. Tamam süper. Yazının e, çeviri müellifi de e, hattın diğer ucunda olduğu için rahat rahat konuşabiliriz. Onların Aravene'ye getirdikleri eleştiri de gayet kafa açıcıydı. E, hani onu da en az e, diğer mimarlar kadar e, ekonomik alanın içerisinde kalmakla aslında e, ne, suçlamıyor, suçluyor de, desem yanlış olacak da şöyle bir şey diyebilirim. E, tarifliyorlar. Yani her ne kadar sosyal projelerle vesaire falan da uğraşsa aslında yine aynı ekonomik alanın içerisindeki e, örgütlenme biçimlerinin alternatiflerini getiriyor e, diyorlar Aravena için. E, o da ilginç bir bakış açısıydı. Kendi pratikleri üstünden örnekler veriyorlardı daha sonrasında da. E, e, Aravena'nın e, direktörlüğünde olduğu, yönetmenliğine soyunduğu e, Venedik Mimarlık Biyanı'nın önümüzdeyken Yeltağ'nın da çevirisiyle e, ön cepheden e, bildirmek adındaki başlığı, evet başlığı da taşıyorken e, bir yandan da e, Expo'daki yine binalar, e, yapılar, projeler e, çılgınlığı diyeceğim ben ya da spekülasyonu üstüne oldukça çok şey göreceğiz. E, özellikle... Bir yandan şu da var <gülüyor> sözümü kesip araya yo, yo, giriyorum. Bu. Aravena'nın aynı zamanda Şili'nin en büyük ikinci şirketi olan bir petrol şirketinde CEO olması gibi bir altı egosu, bir ikinci kimliği de var. Bu ara, ara öne çıkıyor, ara ara geriye çıkıyor. Bizim programlarda da konuştuğumuz bu durum üzerinden Tom'a da aslında aynı eleştiri. Eleştiri dediğim eleştirmek anlamında değil, aynı tespiti yapıyor diye toparlamalıyım. Bu sistem içinde yapıcı olarak üretilebilecek bir mimarlık pratiği olarak. Yani olumlayıcı bir söz de değil. Bu eleştiren, yıkıcı bir söz de değil aslında. Evet, Tam olarak durum bu. Bir yandan buradan Expo'ya bakmak da enteresan. Tema Önce feden bildirmek, cepheden bildirmek ve aynı zamanda dünyanın şirinin en büyük ikinci şirketi olan petrol şirketinin CEO'su. Bir yandan da Expo'nun ekstravagant mimarlık dünyası ve pavyonları ve yeni mimarlık arayışları var. Dubai'de tabii tabi da... <gülüyor> Yani tekrardan evet. onun Dubai'de olduğunu e, hatırlatalım. E, Expo 2020'nin. Ee, yani bir Temotuza, e... Connecting Minds, Creating the Future. Akılları, evet. zihinleri birleştirmek, geleceği yaratmak. Evet. Ee, daha çok su kaldırır bu e, Expo çorbası. Ee, göreceğiz projeleri. Bu sefer de gitme imkanı olacak mı dersin <gülüyor> Yağmur? <gülüyor> <gülüyor> Kıta Avrupa'sı dışında olduğu için gitmek ve görmek istemekle birlikte önceki Expo beni... Zihinsel olarak da epey yormuştu. Gönlümü yormuştu. Hı hı. Şöyle bir yandan da şu var. Dubai hakikaten connecting Minds Creating the Future alanı şu anda. Yani zihinleri birleştiren ve geleceği yaratan alan Dubai. Bir yandan tabii şu var. Biz ancak programlarda da program blogunu açık mimarlık blogu spot.com adresinde de geçmiş programlarla ilgili içerikleri ve metinlerimizi görebilirsiniz. O zamanlarda da çok konuştuk. Dubai ile birlikte, Dünya Kupası ile birlikte o da kısa zaman sonra gerçekleşecek. İnanılmaz bir inşaat patlaması oluştu. Bir yandan tabii biz programlarda da kendi aramızda tartışıyoruz. Bu yıldız mimarların yıldız varlığını tıpkı Dubai'nin çöllerinde olduğu gibi bir gazret toz bulutu içinde bütün gücüyle dışarıdan mimarlıkları hala konuşuluyor mu? Diyip ki Aradamento'nun bu bağlamda genç mimar, yıldızın ardından dosyası epey enteresan teşvikler ve okumalar içeriyor. Bir yandan bunun ortasında Dubai'de bütün yıldızlar hala sönmeden bir en son büyük patlamalarını yaşamak için oralarda inşaat yapıyorlar. Ben tam çıkmadan, telefona bağlanmadan daha doğrusu şöyle bir haber gördüm örneğin. Oma da Dubai'deki ilk projesini yapacağını açıklamış. Hmm. Bayağıdır da seni bekliyorduk Remko Olas nerelerde kaldın gözlerimiz yollarda kaldı diyoruz. Bir yandan inanılmaz bir inşaat fulyası var. Bir yandan insanların tam olarak Dubai'de özgürce yapabildikleri yapılardan dolayı ve müthiş ekstravagant bütçeler ve yapılar pratiği olduğu için de insanlar orada gidip çılgınlar gibi projeler yapıyorlar. Kaldı ki hani Jean-Louis'in Loure Müzesi, Frank Gehri'nin Guggenheim Müzesi bunun üzerinden büyük eleştiriler yürüyor. Bizim yine programlarda konuştuğumuz örneğin Post-Ren Park Müros'un Dubai'de tırnak içinde bir hipster tasarım köyü projesi vardı. Evet. Ki bu projeye de başlandı. Hani Tuhaf fetişler, tuhaf fetişleştirilmiş zombi mimarlıklar ya da okuluyor Dubai'de. Bir yandan da şöyle bir okuması var. Sürekli itam. Yerizliğinde... <gülüyor> Kesinlikle canım orası dev bir yarışma alanı gibi. Yani ya da bir bilgisayar simülasyonu gibi. O yüzden aslında eksproya gitmek isterim ama zihinsel olarak sanırım epey hazırlık gerektiriyor. Hı hı. Milano'dan sonra ki ona da geleceğim. Dubai'ye devam edersem de bu Venedik bir bu bu ki geçtiğimiz yaz sanat bir döndükten sonra da ara ara programlarda benim bahsettiğim işlerden biri örneğin Garth Labor Coalition Körfez İş Gücü, Emek Koalisyonu diye sanatçıların, aktivistlerin bir oluşum var ve bunlar buradaki inşaat furyasından ötürü emek ve hak ihlallerine ve ortamda vuku bulan ve çok gösterilmeyen diğer hikayeleri dikkat çekmek için bir araya gelen çeşitli ülkelerden bir grup. Onların örneğin Venerik Bey'in önünde Who is building the Guggenheim Abu Dhabi gibi bir projeleri vardı. Hı hı. Guggenheim Abu Dhabi'yi Sadiyat Adası'nda kim inşa ediyor? Bu hani tıpkı bizim buradaki mülksüzleştirme ağlarına benzer bir şekilde tüm bu ağları, inşaat ve üzerinden dönem diğer ekonomileri, kültür endüstrisini gözler önüne seren bir projeydi. Tabii bir yandan şunu da söylüyorlar, Expo olacağı için, dünya kutası olduğu için, halihazırda bir arzu nesnesine dönüştüğü için buradaki alanda mimarlık yapmak ya da inşa etmek eylemi bunu büyük bir baskıyla daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü, 600-400 şeklinde, inanılmaz besleyen bir endişçi var. Yani burada özellikle göçme işçiler var. Hindistan'dan, Pakistan'dan çevre ülkelerden gelen. Bunlar çok kötü şartlarda yaşıyorlar. İşçi ödümleri oluyor. Bunların yüksele bildirilmiyor. İnanılmaz bir dönüyor. Tam rakamları biliyoruz, bilmiyoruz. Human Rights Watch, Örneğin Victoria'ya bir inceleme yaptı. Bunun üzerine körfez ülkeleri, Gulf Labor Coalition'dan çeşitli aktivistlerin ve sanatçıların pasaportlarını iptal etti. Ülkeye girmelerini engelledi. Onlar Yener'in açılışında Peggy Guggenheim'in rıstımına büyük bir Guggenheim adresinden koleksiyonların büyük kanal kenarındaki yerine bir çıkarma yapıp protesto yaptılar. İşte siz burada Venetip Yener'in büyük endüstrilerle sergiliyorsunuz ama Guggenheim Müzesi'ni işaretliyorsunuz Dubai'de. Orada bu kadar insan ölüyor gibisinden. Hani aslında müthiş de arkada başka hikayeler oluyor. Hani evet, Connecting ya. Minds Creating Future ama... Ya orada en önemli en temeldeki şey tabii ki şu yani Körfez bölgesi içerisindeki ya da Orta Doğu'daki petrol rezervinin belli bir miktarı var. O miktar çarpı önümüzdeki yıllar denklemi içerisinde o zenginliği denk tutmaya çalışıyor, çalışan bir strateji var orada. Oradaki mevcut şu anki zenginliği de finansal sektörü ya da bu çeşit işte inşaat faaliyetleri ön plana çıkartarak Farklı alanlara kaydırma ve gelecekte de bu zenginliği garanti altına alma çabaları var. Bunlarla paralel olarak bütün bu tartışmalar, kalkışmalar, protestolar yaşanıyor. Bir kısacık ara verelim. Ondan sonra geri dönelim. Ne dersin? Bakalım ne parça seçtim. Bekliyorum. mimarlık programı devam ediyor. Açık Radyo'da Yağmur Yıldırım telefon hattının diğer ucunda. E, Expo konuştuk e, ilk bölümde. E, ardından da Metallica'dan Master of Puppets'ı dinledik. E, burada <gülüyor> Minik bir parantezde de evet yani şarkı da bunun üzerine bayağı uyumlu oldu. Expo'daki tüm bu modernizm getirmiş olduğu ulus devlet pavyonlarının ve onun arasındaki McDonald's gibi küresel devlerin de kendi da sunduğu şovların içinde de aslında çok iyi bir şekilde yeni dünya düzenini görebiliyoruz. Buradan Metallica'ya selamlar gönderiyoruz. Okey. <gülüyor> Bu tespiti bir not olarak alıyoruz. Şöyle devam edelim istiyorum. Konuyu değiştiriyorum Yağmur. Yağmur. 8 Cumhuriyetin... ne konuşacağız? Ben daha Milano'dan bahsedecektim. Um... Ama istiyorsan hiç girmeyelim değiştir o zaman. Yok yok şöyle Ernst Egli yani güzel bir kitap var da e, herkese tavsiye ediyorum. Hem de arasından delikodu niteliğinde içinden böyle birkaç tane tadımlık şey okumak istiyorum. E, Ernst Egli'nin e, kendi e, günlüklerinden diyeyim, ya da kendi tuttuğu notlardan kitaplaştırılmış İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış olan Genç Türkiye'ye inşa edilirken Atatürk'ün mimarının anıları başlığıyla... Bir kitap yayınlandı, bayağı da vakit oldu ama ben yakın zamanda böyle bir içine girip karıştırma fırsatını buldum açıkçası. Birinci basımı 2013'müş, ikinci basımda da 2015 yılındaymış. Şimdi yani bir mimarın gözünden yeni kurulan bir devletin mimarlık temsilini, ee, ya da kendin, kendi mimarlığını arayan bir politik görüşün kendini nasıl temsil ettiğini vesaire okumak e, çok eğlenceli aslında. Bazı noktaları komik, bazı noktaları trajikomik. Ee, bir de e, Atatürk'ün hayatta olduğu dönemden, vefatından sonraya ve Ernst Egler'in kendi hayatının sonuna kadar olan e, notları içeriyor. E, Cumhuriyet'in erken yıllarının e, yurt dışından e, gelerek e, pek çok önemli binasının... E, tasarımcısı olarak e, görev yapmış mimarlarından bir tanesi Ernst Egli mesela şöyle başlayabilir, minicik bir şeyi e, okuyacağım e, Ankara'da ilk yerleştiği e, daireyi anlatıyor pek de hatırlamak istemiyorum bunu diyor çünkü şöyle bir şey olmuş e, Holzmeister'i e, savunma bakanı savunma bakanlığı binasının tasarımı için davet edilmesini önermiş e, Recep Peker'e e, geldiği günde ee, Recep Peker, Holzmanshere e, hoş geldin e, bir yemeği vermek istemiş. E, Aktır, yani kitaptan okuyorum aynen. E, Holzmansher geldiği zaman Recep Peker onu ve beni Yeni Şehir'deki askeri gazinoya küçük bir hoş geldin kutlamasına çağırdı. Masada dört kişiydik. Holzmansher benim karşımda oturuyordu. Bakanın Yaveri de sağ tarafımdaydı. Yaver masadaki su bardağına su doldurdu. Ben öyle sanmıştım. Solumdaki bakan da hoş geldiniz iç, selamı için bardağı kaldırdı ve eks dedi. Ee, bunun sonuna kadar içmek e, zor olmaz diye düşündüm çünkü susandığı için. Ve içtim diyor Ernst'le ilgili. <gülüyor> Fakat tanrım bu neydi? Neredeyse bütün boğazım alev alev yanıyordu. Yaver bizim milli içkimiz dedi ve bardakları tekrar doldurdu. Excelansa nazik bir şekilde bardağımı e, bardağını devamlı sağlığımıza kaldırıyordu. Fazla uzatmayayım. Bir süre sonra artık hiçbir şey göremiyordum. Her şey bulanıktı. <gülüyor> Ve sadece Holzmeister'in sesini duyuyordum. E, Holzmeister şöyle diyormuş. Egli, duvar gibi bembeyaz görünüyorsunuz. E, sonra masanın altına kaydığımı hissettim. Hemen arkasından başımı bir musluğun altına sokup suyu açtılar. Beni daha sonra eve getirip yatağıma yatırmış olmalılar. İyi ki o zamanlar karım benimle birlikte Ankara'da kalmıyordu. Çok uzun süren bir uykudan sonra uyandığımda yatakta yanımda yatan birine çarptım. Bu da ne demek? Yanımda kim var diye düşündüm. Yanımda yatan Holzmeister'di. Benden, <gülüyor> benden kısa bir süre sonra onu da aynı durumda buraya getirip yatırmışlar. Burada hoş olmayan bütün ayrıntıları atlıyorum. <gülüyor> Ama şunu da söylemek istiyorum. Evimde dolap, divan, masa ne varsa paramparçaydı. Komşuların anlattığına göre bütün gece... Ee, Berserker gibi çıldırmıştık. Ee, Kuze Berserker de Kuzey e, Avrupa eserlerinde adı geçen güçlü bir e, ka e, savaşçı karaktermiş. Saatler geçtikten sonra bile bunların hiçbirini hatırlamıyorduk. Ee, kendi kendime bak sen Ankara'daki bir hoş geldin içkisi bile tehlikesiz olmuyor diyordum. Ee, ve Rocky ile tanışmasını böyle anlatıyor. Ama şimdi e, Ernst Eggli ve Holzmeister olduğu için... Evet Holzmeister. <gülüyor> Holzmeister'i bütün ağırlığıyla İTİ'de de çok güzel bir sergisi olmuştu e, o dönemdeki işlerine ait. Öyle e, görüyor olmak ilginç. Hani mimarlık dedikodusu gibi oldu bu. Bir de e, işte e, bir kısım şeyler de değişmiyor galiba. Harf, de, harf devrimiyle ilgili ilginç bir şey var. Harf devrimiyle ilgili çalışılarken e, Latin harfleriyle yazılmış olan... E, Şeyleri e, biliyoruz ki Mustafa Kemal e, insanlara durup durup okutuyormuş e, bazı yerlerde. E, şöyle bir şey anlatıyor Ernst Eggli. E, bir gün Milli Eğitim Bakanı beni odasına çağırdı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın otomobilini gönderip Çankaya Köşkü'ne aldıracağını bildirdi. Niçin çağrıldığımı, meselelerin ne olduğunu söylediğine göre kendisi de bilmiyordu. Ama otomobil gelene kadar kendi yanında kalmamı istedi. Çok beklemedim, otomobil geldi, bindim ve Çankaya'ya gittim. Orada beni derhal Kemal Paşa'nın odasına götürdüler. Gazi'nin çalışma masasının önünde onun karşısına gelen bir koltuk hazır duruyordu. Gazi kalktı, elimi sıkıp bana yer gösterdi ve biraz beklememi istedi. Beklerken odada göz gezdim ve Gazi'nin çevresinde yarım daire şeklinde oturmakta olan kişileri inceledim aralarında tanıdıklarım vardı. Erjument Ekrem, Ankara'daki Luskas'ın baş yazırı Fahri Rıfkı, yazar Yakup Kadri ve sanırım İstanbul'daki bir günlük gazetenin sahibi, İstanbul'daki bir günlük gazetenin sahibi ve baş Yunus Nadi. Tanıdığım başkaları da vardı. Atatürk Yazı Masasında oturuyor ve iki parmağıyla daktiloda yazı yazıyordu. Kısa bir süre sonra yazdığı kağıdı çıkardı, bana uzattı. "Profesör, bize bunu okuyun." dedi. Kağıda baktım. Latin harfleriyle yazılmıştı ama Türkçe kelimelerde Okudum. Atatürk memnun bir şekilde kend, e, çevresindeki dostlarına baktı ve sadece valla dedi. Kısa bir süredir yanımızda olan bir Avrupalı bile bizim dilimizi Latin harflerinde zorlanmadan akıcı bir şekilde okuyor. Böyle bir anı da var. Yani mimar e, devlet yöneticisinin e, makamına çağrılıp e, bir kısım denemelerin de e, aracısı oluyor tabii ki. E, daha pek çok şey var. E, en e, acıklı hatırladığı da... Ac ...en acıklı hatırladığı şeylerden bir tanesi Ernst Egli'nin... ...Atatürk'ün isteği üzerine Fuat Bulca için tasarladığı... ...Türk Teyari Cemiyeti'nin başkanı olan Fuat Bulca için tasarladığı evin... ...yıllar sonra Atatürk'ün ölümünden sonra... ...1953 yılında bir inşaat şirketine arsasıyla beraber satıldığını... ...ve modern bir otel yapılmak üzere yıkıldığını anlatması... ...bunun gibi pek çok şey var... Ama e, yani bir mimarın gözünden e, bu döneme baktığı yani bunu bu dönemi dinlemek de e, hem karakterleri o dönemin e, başka kaynaklardan okuduğumuz, tanıdığımız karakterlerini hem de e, o dönemin Türkiye coğrafyasını e, anlamak ve görmek için oldukça e, bilgi dolu, keyifli, eğlenceli e, böyle bir şey paylaşmak bir istedim. Evet, çok merak ettim. Gelebilseydim stüdyoda bakardım. 30'lu yıllar Ankara, yeni mimarlık arayışı var. Bir başkent kuruluyor, yarışmalar bir ardından açılıyor. Bir evet. yandan da tabii ikinci dünya savaşı geriliminden de kaçan yoğun bir yabancı mimar oranı var. Evet. Onların kendi aralarında ve yeni kurulmakta olan ve bizde olan mimarlık pratiğiyle tanışmaları, işin içine girmeleri tabii hani büyük aslında... Lirik hikayeler de var işin içinde Hüzünlü hikayeler de var. Aynen yani öyle. vardır. Bunun daha fazlasını e, kitapta bulabilirsiniz. Programın sonuna geldik Yağmur. E, bize Anadolu'dan e, katıldığın için e, teşekkür ediyoruz. E, siz <gülüyor> ben din... Teşekkür ederim. <gülüyor> siz dinleyenlere de acikmimarlik.blokspot.com adresine ara ara bakmaya davet ederken iyi günler diliyorum efendim. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Akör. Katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz.